Hazırlayan ve sunan Çelenk Batra. Merhaba. Haftalar ben programcınız Çelenk teknik masada Selahattin'e teşekkür ederek bu haftanın harici sanatına başlıyorum. Gezegenden kültür sanat haberleri getirdiğimiz bu programda Fransa'nın güney kentlerinden New York'a oradan da belki hatta Mars gezegenine uzanıyor olacağız. Bahsetmek istediğim ilk sergi Fransa'nın güneyindeki iki ayrı kente yayılmış tek bir sergi projesi. Marsilya ve Toulon'da yani iki ayrı kentte ve iki ayrı sanat kurumuna yayılan tek başlıklı bir sergiden bahsediyoruz. Bir Akdeniz sergisi bu. Orijinal adı Dün Mediterrane virgül Lodr. Çevirisi çok kolay değil. Türkçeleştirmeye çalışırsam bir Akdeniz'den virgül diğeri diye Türkçeleştirebilirim. E, dörtlü bir külatöryel ekip var. Külatörleri Uluslarına göre de ayırmışlar. İtalyan küratörler Francesco Bonami ki çok ünlü bir küratördür. Ve Emanuele Mazonis'in aslında geliştirdiği fikirler. Onların 2014 yılında Milano Triennale için İtalyan'ın Milano ve Roma kentlerinde düzenledikleri The Sea is My Land, Deniz Benim Vatanımdır adlı ve Akdeniz havzasına hem kuzey hem güney hem batı ve doğu olarak kapsayıcı bir şekilde yer verdikleri hüzün üzerinde sanatçının yapıtının e, oluşturduğu bir serginin devam niteliğinde bu sergi. Bu iki İtalyan küresleri bu sefer sergi Fransa'da düzenlendiği için Fransa'daki bu iki kurumun direktörü olan iki isim eklenmiş e, FRAC, PAKA'nın yani Marseille Provence e, Alp Ve Côte d'Azur yani Fransız Riviera'sı bölgesinin güncel sanat fuono güncel sanat kurumu olan Frak'in direktörü Pascal Neve ve yine Güney Fransa'daki bir liman kenti olan Toulon'daki oranın belediyesine ait kültür sanat merkezi Hotel de Zarın direktörü Ricardo Vasquez. Serginin küratörler ekibine katılmışlar. Böylece çok küratörlü ve çok sanatçılı, çok mekanlı bir sergi ortaya çıkmış. Sergi adından da anlaşılacağı üzere Akdeniz, Akdenizlik, bununla ilgili kimlik, e, ötekiler, Akdenizli olmak, bununla ilgili sorunlar ve çatışmalara odaklanıyor. E, sergi daha önce Milano Trieneli için yaratılan sergiden bir bölüm alıyor ama dediğim gibi onun devamı, onun bir ikinci adımı niteliğinde özellikle Frak Paka'nın yani Güney Fransa'nın, Güncel Sanat Fonu'nun ki çok prestijli bir koleksiyonu vardır, bu koleksiyondan yapıtlarla destekleniyor. Yine Hotel Desert'ın koleksiyonundan yapıtlar seçilmiş ve aynı zamanda bu serginin Biri İtalya'dan, diğeri Fransa'dan iki sponsoru var. Her ikisi de bankalar. Bu bankaların da koleksiyonlarından alınan eserlerle serginin kapsamı genişletiliyor. Otel Dezardaki sergi Akdeniz Havzası'nın yani bu bölgenin güncel siyasal durumuna odaklanıyor. Ama bunu yaparken özellikle yolculuk, içe bakış... Hatta bu içe bakışı insanın zihnindeki yani kendine yaptığı yolculuk olarak da tanımlamak mümkün. Bunlara yer veren çalışmalardan bir seçki oluşturmuş. Otel Dezardaki sergi. Bu Toulon'daki sergiden bahsediyorum. Marsilya'nın iddialı sanat kurumu özellikle 2013 yılında açıkları yeni e, sergi alanları mimari yapısıyla da ön planda. Frak'taki Sergi ise ağırlıklı olarak Akdeniz ve çevresinde yaşanmakta olan politik tansiyon, politik gerilimler, kimlik sorunları ve çatışmaları ele alan yapıtlardan oluşuyor. E hangi sanatçılar var? Bunlara bakmakta fayda olabilir. Sergi 26 Kasım'da başlamıştı ve 12 Şubat'a kadar. Marsilya'ya ya da Toulon'a yani Fransa'nın güney kıyılarına bu iki liman kentine yolu düşenler tarafından gezilebilir. Fraka yani Marsilya'ya gittiğiniz zaman karşınıza şu sanatçıların çalışması çıkacak. Ammar Abrabo, Fitet Atay, Türkiye'den bir isim. Tainir Bajini, Elisabetta Benassi, Muhammed Burissa, Stefan Couturier, Gianluca ve Massimiliano de Serio. Joseph Grigeli, Adelita Hüsnibey, Bushra Halili, Muna Karay, Panas Kokunias, Irana Lagator, Sikalit Landau, David Malkovic, Mledan Miljavonic, Moatas Nas, Kristodulos Panayatu, Societe Realist. Sanatçıların katıldıkları coğrafyaları yani geldikleri coğrafyalara baktığınız zaman İspanya'dan eski Yugoslavia coğrafyasına, Orta Doğu'nun Akdeniz atıysı olan bölgelerden e, Türkiye, Yunanistan'a, Kıbrıs'a, İtalya'ya pek çok farklı ülkeden sanatçının seçilmiş olduğunu göreceksiniz. Bu sanatçıların bir kısmının çalışması zaten FRAK'ın kendi yani Fransa'nın bu bölgesel Sanat koleksiyonunda da yapıtları yer alan isimler. Örneğin Fikret Atay yani Türkiye'den sergiye katılan tek isim olan Fikret Atay'ın videosu Fırak'ın koleksiyonunda yer almakta. Birazdan bununla ilgili biraz daha ayrıntı vereceğim. Otel Dezard'a yani Toulon kentinin Kamusal Güncel Sanat Kurumu'ndaki sergide ise hala Dün Mediterranea Lautre sergisinden bahsetmekteyim. Ee, yine farklı coğrafyalardan sanatçılar var. Yurek Ankara'ni, Barkacan Bujelun, Marie Bovo, Josep Dadun, Munir Fatmi, Dor Quess, Mark Mangion, Malik Nejmi, Adrian Pachy, Maria Shifano, Aslan Sükan ve Özlem Sulak. Son iki saydığım isim Aslan Sükan ve Özlem Sulak Türkiye'den katılyorlar sergi. Türkiye'den Bu iki lokasyonda düzenlenen kısaca anahtarıyla Akdeniz coğrafyasındaki pratiklere odaklanan, sergiye katılan sanatçıların işlerinin detaylarına geçecek olursak, Fırak'ta yani Marsilya'daki ayağında sergilen Fikret Atay hem Fransa'da hem dünya çapında çok bilinen bir videosuyla katılıyor. Teori e, 2008 yapımı ve zaten Frak Pakkanın koleksiyonunda yer alan bir çalışma. İngilizcesi Theoret, Türkçesi Teorisyenler, teröristle teorisyenlik arasında tuhaf bir ses benzerliğiyle oynuyor ve insanı ilk duyduğunda hangisi olduğunu anlamakta verdiği güçlükte biraz ürpertiyor da. Videoya verilen bu anıt, batılı bir bakışın kolayca düşebileceği bir dil sürçmesine zemin hazırlıyor. 9 Eylül sonrası içinde bulunduğumuz küresel bağlamı hatırlatıyor. Bunu Müslüman bir coğrafyadan izliyor sanatçı. Fikret Atay, Batman'da yaşayıp çalışmalarına devam eden bir sanatçı. Bir süre Fransa'da da yaşadı ve çalışmalarını orada sürdürdü. Bir hazırlık evresini mesafeli bir bakışla, Videoya kaydediyor. Genelde el kamerasıyla, video çekmesiyle tanınır. Batmanla Mardin arasında bir bölgede yer alan bir Kur'an kursunun her günkü manzaralar, manzaralarından birini kaydediyor. Bu Kur'an kursundaki gençler ellerinde Kur'an fasikülleri çıplak ayaklarıyla aşınmış takım halı flex halalar üzerinde ileri geri yürümekte ve Kur'an'dan parçalar okumaktalar. Oldukça tartışmalı. Bir şey elbette. Bu FRAK Marsilya'daki sergide zaten bu serginin biraz daha Akdeniz çevresindeki kimlik sorunları ve çatışmalarına dair bir sergi olduğunu gündeme getirdi. Plon Hotel Dezardaki e, sergide ise Türkiye'den bir fotoğrafçı Arslan Sükan, onun son yıllarda Akdeniz'de denizden çektiği e, denize, gemilere ve deniz yolculuklarına dair sembol ve göndermelerle yüklü zaman ve mekana dair e, özellikle düşünen, manipüle edilmiş bir fotoğraf serisi bu sergide. Bu fotoğrafları Ocak ayı sonunda itibaren İstanbul Modern'deki Liman Sergisinde de görmek olacak. Buradan duyurmuş olarım. Sergideki Türkiye'den son sanatçı ise Özlem Sulak. O 2010 yapımı yine Fırak'ın koleksiyonuna girmiş bir çalışmasıyla sergiye katılıyor. Sansür Baskı ve düşünce özgürlüğüne dair bir çalışma bu. Gizli kitaplar, İngilizce adıyla Hidden Books, Berlin Duvarı yıkılmadan önce yani bir zamanların Doğu Almanya'sı olarak tarif edebileceğimiz coğrafyasında çeşitli kitapları baskıdan ve sansürden korumak yani dışından o kitapların ne olduğunun anlaşılmasını engellemek için adeta okulda kapladığımız defterler gibi kaplama kağıtlarıyla kaplayıp kurmaya çalışan bir baba ve kızın yaşadığı gerilimden yola çıkan bir video çalışması. Mersile'deki ve Toulon'daki bu iki sergi, Akdeniz'e dair bu sergiler 12 Şubat'a dek, Toulon'daki Hotel des R ve Mersile'deki Frak Paca'da görülebilir. E, harçtan Sanat'taki haber turumuza Fransa'yla görülüyor. Devam etmek istiyorum. Hala Fransa'nın güneyindeyiz. Türkiye sanat çevrelerini ilgilendiren bir diğer sergi haberi bu sefer Toulouse kentinden. Toulouse'da özellikle programları, arşivi ve koleksiyonuyla son derece prestijli bir fotoğraf balerisi olan Chateau-Doux'dan bir sergi bu. Chateau-Doux adından da anlaşılacağı üzere e, tarihi bir su kulesi. Aslında böyle bir mimarisi var. 1974'te Fransa'nın fotoğrafa odaklanmış ilk sanat kurumu olarak faaliyete başladı. O, gün, o günden bu yana 500 civarı sergi, fotoğraf kitabı, projesi, araştırma ve arşiv çalışmasıyla her zaman takibimizdeydi. Ee, Yusuf Sevinçli'nin kişisel sergisiyle gündemde, şu, şu sıralar şatodu... 11 Ocak'la 5 Mart tarihleri arasında Fransa'nın Toulouse kentine yolu düşecek fotoğrafa meraklı dinleyicilerin kaçırmamasını tavsiye ediyorum. Yusuf Sevinçli Türkiye'de olduğu kadar hatta Türkiye'den belki de daha fazla fotoğraf alanındaki çalışmalarıyla Fransa'da tanınıyor. Fransa da dünya çapında fotoğraf alanında hala öncü bir ülke. Yusuf Yusuf'un Parisli galerisi Fildü Kalverin de desteğiyle düzenlenen bir sergi bu. Şatadoğu'da 5 Mart'a kadar gezilebilir. Adı Deriv. Yani Türkçeleştirirsek Türez anlamına geliyor. Ee, Yusuf yüksek kontrastlı siyah beyaz fotoğraflarıyla tanınıyor. Türkiye'deki sergilerden de çalışmalarına aşina zevdetti. Gündelik hayattan besleniyor. E, kendi çevresindeki varlıkları, eşyayı yorumlamaya çalışan son derece özgün bir dili var. E, çok kişisel anlatılar ortaya koyuyor. E, çok başarılı bulduğum fotoğraf kitapları da e, hayata geçirdi Yusuf. Önümüzdeki haftalarda Yusuf Sevinçli'yi Haçtan Sanat programına konuk etmeyi de planlıyorum. Dolayısıyla Turuz'daki Chateau Do kurumundaki Deriv adlı bu sergisini buradan şimdilik ...duyurup... ...artık Fransa'dan verdiğim haberlere... ...son verme niyetindeyim... ...batıya geçelim biraz da... ...New York'la devam edeceğiz... ...New York'taki... ...Andrew Krebs Sanat Galerisi... ...Halil Altındere'nin... ...bir kişisel sergisine... ...ev sahipliği yapıyor... ...bu serginin ayrıntılarına geçeceğiz... ...sahir sanat programında... ...ama önce bir müzik molası... ...verelim... Halil Altındere'nin güncel sanat füreti aklınıza geldiği zaman hemen bunu müzikle ilişkilendirmek adına hip hop türü aklıma geliyor. Tahribatı isyan başta olmak üzere hip hopçularla hip hop gruplarıyla işbirlikleri yaptı, albümler çıkarttı, video kliplere benzeyen yapıtlar ortaya koydu Halil. Daha önce haraçtan sanat programında Berlin'den bir sergisinden bahsederken Tahribat-ı bir parça çalmıştı. Bugün New York'taki sergisi şerefine New York Zip Hop deyince benim en sevdiğim, benim aklıma gelen bir gruptan parça çalmak istiyorum size. Bist Boys'dan. Ee, hem de biraz enerjimiz Yükselsin, neşeniz yerine gelsin isterim. Beastie Boys hakkınızı savunun diyor. Parti yapma hakkınızı. 1986 yapımı You Gotta Fight For Your Rights To Party dinliyoruz. Müzik arasından sonra programa Halil Altındere'nin sergisine devam ediyoruz. Merhaba, Açık Radyo'da, hariciden sanat programındayız. Ben programcınız Çelenk. New York'tayız. Zaten az önce hip-hop grubu Beastie Boys'dan You gotta fight for your right to party dinle. Party yapma hakkınızı savunun dedi Beastie Boys. Bu müzik geçişiyle deminden beri Fransa'dan bahsettiğim projelerden şimdi New York'taki bir projeye geçmek. Diyorum. New York'taki Andrew Krebs Gallery şu sıralar Halil Altındere'nin dijital sergisini ağırlıyor. Halil Altındere'nin sanat pratiği New Yorklu izleyiciler için yeni değil. Daha önce MoMA Piesman'da da kapsamlı dijital sergisi olmuştu. Dolayısıyla oldukça aşina var. E, ama New York tabii ki görsel sanatlar alanında büyük bir arena. Halil Altındere'nin 7 Ocak'ta başlayıp 11 Şubat'a dek sürecek. Sergisinin adı Space Refugee, yani uzay mültecisi olarak Türkçeleştirebileceğim e, çekici bir başlığa sahip. E, bu sergi esasen geçtiğimiz sonbaharda, Kasım ayında kapanan Almanya'nın Berlin kentinde, yani bir başka güncel sanat başkentindeki, Noehr-Berliner Kunstseray'ndaki, NBK olarak ...anılan güncel sanat mekanında iki kişisel sergisinden yola çıkıyor. Burası için hayata geçirdiği bir seri yerleştirme, hepsi uzay mültecisi başlığı altına toplanıyor. Şimdi de 11 Şubat'ta New York izleyicisinin karşısında. Mültecileri kimse kabul etmiyorsa Mars'ta mı gitsinler, Mars'ta mı gidecekler? Halil Altındere işte böyle provokatif bir soruyla yola çıkmış. Küresel ve bölgesel bir krizi hiçbir yerde istenmeyen mültecileri bir kriz olarak görünen özellikle Suriyeli mülteci meselesini ele alıyor. Bu sorunla arasına bir mesafe koyuyor yani ironik bir bakış açısıyla meseleye yaklaşıyor ve biraz daha ironik peki muzi peki provokatif olarak görünebilecek şekilde ele aldığı bu konuyla hepimizi bu mesele üzerine düşünmeye davet ediyor. E, Halil Altınlere bu sergisi için 2012 yılında Türkiye'ye iltica eden bir kozmonotu konu almış. Bu Suriyeli bir kozmonot Muhammed Faris adı. Faris e, İstanbul'da yaşıyor 2012 yılından beri. Savaştan kaçmış bir Suriyeli. Onun yolculuğu üzerinden NASA'nın uzay hukuku uzmanlarının VR dediğimiz sanal gerçeklikle uğraşan sanatçıların bir grup tasarımcı ve mimarın işbirliğiyle incelikli olduğu kadar düşündürücü bir mars ambiyansı, bir atmosfer, bir tür ütopya ya da distopya nasıl demek isterseniz öyle bir atmosfer kurguluyor. Müzikci denince özellikle batıda yani bu serginin yapıldığı Berlin ve New York gibi coğrafyalarda batıda oluşan algının ötesinde farklı hikayelerin, farklı kişiselliklerin, kişisel deneyimlerin ve insanların olduğunu göstermeye çalışan bir proje Space Refugee. Serginin ana kahramanı biraz önce dediğim gibi Muhammed Faris, bugün İstanbul'da yaşayan bir Suriyeli sığınmacı, eski bir savaş pilotu Muhammed, bir kozmanok. Onun kendine güveni, hümanizmi, kültürüne, kendi kültürüne sahip çıkışı Halil Altınler'in özellikle ilgisini çekmiş ve böyle işbirliğine başlamışlar, böylece bu işler ortaya çıkmış ve öncelikle Geçtiğimiz sonbaharda Berlin'deki Noya Berliner Kunstverein'de sergilenmiş. Şimdi ise 11 Şubat'a tek New York'ta Andrew Krebs galeride izleyiciyi bekliyor. E, Halil Altındere'nin yine açık radyo programcılarından biri olan Yağmur Yıldırma Milliyet Saat için e, yaptığı bir röportaj var. Orada aktardıklarından yola çıkacak olursak... Özellikle Berlin'de yaptığı bu projenin çıkış noktasını biraz önce anlattım. Serginin oluştuğu bölümleri kendi verdiği röportajda açıklamış Halil Altındere. Sergi üç ana bölümden oluşuyor demiş. İlki Muhammed Faris'in otobiyografik odası nasıl astronot olduğundan, uzayda ne tür deneyler yaptığından bahsediyor. Ayrıca ülkesinde yaşanan durumlara, kendisinin pozisyonuna Ülkesini neden terk ettiğine, ailesine ve arkadaşlarına ilişkin söylemleri yer alıyor. Bu serginin üç ana bölümünden ilki. İkinci bölüm serginin biraz da ana fikriymiş Halil Altındere'ye göre. Eğer bugün dünyada hiç kimse mültecileri istemiyorsa bu bir tür sanatçı fantasi olabilir. Ama benim önerim o halde onları Mars'a yollamaktı. Diye açıklamış Halil Altındere. Tabii bunun olasılıklarını araştırmak için bilimsel verilere de ihtiyacımız vardı. NASA'da çalışan Alperay Demir ve Umut Yıldız ile görüştük. Eğer Mars'ta yaşam kurulursa nasıl teknolojik donanımlara ihtiyaç olacağına, oradaki atmosfer yapısına ya da mimarinin nasıl olacağına dair görüşler aldık. Uluslararası Havacılık ve Uzay Hukuku uzmanı Avukat Nazlı Can ile de konuştuk. Türkiye'de faaliyet gösteren bir tasarım ve mimarlık ekibi stüdyosu olan Otaba'nın kurucuları ki Halil Altındere'nin arkadaşları, Seyhan ve Sefer ile görüştük. Onlar da projeden heyecan duydular ve Mars'ta yaşam olursa mimari kimliğinin nasıl olabileceği üzerine çalışmalar yaptık. Serginin ikinci bölümünü Halil Altındere böyle tarif etmiş. Üçündü ve son bölüm ise bir VR, yani sanal gerçeklik. Bölümü Mars'a gidecek insanların nasıl bir deneyimle karşılaşacağını en açık şekilde anlatmak için gerçekten 360 derecelik bir ortam yaratıp galeriye gelen izleyicinin Mars'a gelmiş gibi bir deneyim yarat yaşamasını, onun üstünde böyle bir etki e, yaratmak istediğini belirtiyor Hayal Altında. Sayın Altın Space Refugee adını verdiği ve eğer sonbaharda Berlin'de görülmesini satıp bulmadıysanız henüz Türkiye'de hiç gösterilmemiş olan bu e, sergisi şu anda New York'taki Andrew Krebs Gallery'de. Adı Space Refugee 11 Şubat'a dek gezmek mümkün. Mülteciler, Suriyeli mülteciler acaba dünyada hiçbir yerde istenmiyorsa Mars'a mı yollanmalıydı? İşte bunu tartışan son derece probabilitif bir sergi. Hariçten sanattaki e, haber turumuzu burada son veriyoruz. Programın ilk etabında Fransa'daydık. Güney Fransa'nın Toulon ve Marsilya altı iki liman kentinde Akdeniz havzasına odaklanan Dün Mediterane Lot sergisinden bilgiler. Bu sergiye katılan, Türkiye'den katılan Fikret Atay, Arslan Sükan ve Özlem Sulağ'ın çalışmalarıyla ilgili bilgilere yer verdik. 12 Şubat'a dek Güney Fransa'ya yolu düşenler için bu sergiler devam ediyor. Toulouse'da ise fotoğraf meraklıları için Yusuf Sevinçli'nin Chateau Doğu'daki kişisel sergisi, deri bir başlıklı sergisi Mart'a kadar izlenebilir. New Yorklu izleyiciler için ise özellikle Halil Altındere'nin bu sergisini tavsiye etmiş olalım. Harici'den Sanat programı önümüzdeki hafta da devam ediyor olacak. Pazartesi'leri 16.30'da yayınlanan bu programı açık radyonun acikradyo.com.tr adresinden podcast olarak da kaçırdığınız programları dinlemeniz mümkün. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Harici'den Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.